Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillah, ve salatu ve selamu ale Resulillah, ve sallallahu te'ala aleyhi ve sellem ve ba'du. Yine bir fıkıh dersinde birlikteyiz ki Rabbim bu birlikteliğimizi hayır ile daim eylesin. İhlas ve samimiyetle güzel bir şekilde, hatasız bir şekilde okuyabilmeyi Okuduklarımızı anlamayı, anladıklarımızı anlatabilmeyi ve amel safasına koyabilmeyi de cümlemize nasip etsin inşallah. E, dersimize başlamadan önce dersle alakalı gelen iki sual var. Arkadaşlar biraz önce ulaştırdılar. Kısaca bu sualleri okuyalım. Bildiğimiz kadarıyla da cevaplarını vermeye gayret edelim. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tabi burada şunu da ifade etmek isteriz derse dair olan suallerinizi göndermenizde bir mahsul lazım gelmez ki o sualler dersin öncesinde okunacaktır. ve ki geçmiş derslerle alakalı olsa bile. Ancak farklı fetvaya tahallük eden meseleler veya başka bir takım alanlarla alakalı sualler için buraya değil de ilmihal programına onu göndermeniz daha isabetli olur. Çünkü gelen sualler içinde normal fetvalık meseleler de var. Yani dersin haricinde fetvaya tağlık eden meseleler var. Ee, arkadaşlarımıza söyledik. Onu ilmahal programında inşallah bize yöneltirsiniz dedik. Ama dersle alakalı gerek ibareye dair olsun, gerek meseleye dair olsun. Gelen suallere inşallah cevap vermeye gayret edeceğiz. Ee, sualde bir kardeşimiz ''Selamun aleyküm hocam. Yüzün yıkanması gereken kısmın çenenin altına kadar olan kısmı'' dediniz. Sorum ''Çenenin altı boyuna kadar olan kısmı mı yıkanacak yoksa çene altına kadar mı, sınır neresi?'' diye sual etmiş. Evet, abdestin e, farzlarını beyan ederken yüzün yıkanması farz demiştik. Ancak yüzünün sınırı meselesinde yani tanımıyla alakalı enlemesine ve boylamasına belli bir miktarlardan bahsedilmiş idi. İşte enlemesine iki kulak yumuşağı arasındaki favorilerin yıkanacak yere dahil olup olmaması her ne kadar tartışmalı olsa da sahi olan görüşe göre gerekliliğinden bahsedilmişti boylamasına ise alından yani saç bitiminden itibaren çene altına kadar olan bölümdür. Çene altı dahil ama ondan aşağısı yani boyun kısmı ise yıkanacak yer değildir ki buraları yıkamaya gerek yok. Abdestle yıkanması farz olan yer çenenin alt olan kısmıdır, boyuna kadar olan kısmı değildir diyelim. Diğer bir soruda ise başı mesh ederken suyun başın derisine ulaşması şart mı diye sual etmiş kardeşimiz. E, şart değildir. Asıl olan e, meste suyun o bölgeye temas etmesidir. E, bu temasta da eğer başımızda saç varsa o saçın üzerine temas yeterlidir. İlla ki suyun bol miktarda vererek e, saçın altındaki deriye ulaşması şart değildir. Dediğimiz gibi asıl olan başa mesedmektir. Başa mesedildiğinde saç varsa saçın üzerine mes, saç yoksa deri üzerine mes. Tabi ama eğer saç uzun saç olup da baş üzerine temas etmeyen bölgede ise işte enseye sarkan saçlar gibi buraya yapılan meshin geçerli olmadığını da geçen dersimizde dillendirmiştik. Çünkü burada başın hizasında bulunan saça mesedilmesinin gerekliliği bahsedilmişti. Ee, diğer başka sualler de var. Ancak o konuyla alakalı olmaması hassebiyle onu inşallah İlmahal dersinde e, sırası geldiğinde cevap vermeye gayret edeceğiz. Peki dersimize başlayabilelim. E, Faraidul gusül. Buraya kadar olan bölümde taharet meselesine giriş yapmıştık. Taharetin iki boyutundan. E, hades'ten taharet, necasetten taharet. Abdestsizlik veya gusülsüzlükten taharet bir de hakiki necasetten taharet ki ikinci bölüme daha giriş yapmamıştık. Hades'ten tahareti ise bunu da ikiye ayırmıştık. Hades-i Eskar ve Hades-i Ekber. Hades-i Eskar abdestsizlik, Hades-i Ekber ise e, hayız, nifas veya cunupluk halidir. E, buraya kadar ölüm bölümümüzde hadesi eskardan yani abdestsizliğin izalesi ki abdest nedir abdestin farzları nelerdir sünnetleri nelerdir hatta edeplerine her ne kadar kitabımız yer vermiş olmasa da bildiğimiz kadarıyla onları da sizlerle paylaşmış idik. Ve daha sonradan abdesti gerektiren durumlar, hangi durumda abdest bozulur, hangi durum abdesti bozmaz buna dair de bir sistematik olarak şamalı bir şekilde konuyu incelemiş ve meseleyi bitirmiştik. Bugün nasip olursa okuyacağımız bölüm ise yine hadesten taharetin ikinci bölümü olan hadesi ekber yani cunutluluktan temizlilik ki Türkçe'de boy abdesti diye tabir edilen usul Vücudumuzun tamamını kuru kalmayacak şekilde yıkanması. E, Tabi bunun e, tıpkı abdestte olduğu gibi farzları vardır, sünnetleri vardır, edepleri vardır. Ve abdesti bozan şeyler olduğu gibi ustu gerektiren de bir takım şeyler vardır. E, nasip olursa bunları da madde madde inceleyeceğiz. Öncelikle e, ustun farzlarına yer verilecek. Daha sorudan guslün sünnetlerine üçüncü merhalede ise guslu gerektiren durumlar nelerdir bunlardan bahsedecek. Ve böylece usul meselesi bittikten sonra gerek abdest olsun gerek gusül olsun burada kullanılacak olan suda aranan özellikler nelerdir? Hangi tür sudan temizlik yapılabilir veya suyun temizleme vasfı, temizleyicilik vasfı niteliği nasıl kaybolur, kaybolması için gerekli şartlar nelerdir? Nasip olursa bu gibi konulara da gusül babından sonra inşallah gireceğiz. Ee, ve farzul gusul, guslun farzı. Tabi burada e, dinleyicilerimiz içinde de kitap ibaresi takip eden e, talebe arkadaşlarımızın olması hasebiyle e, bazı gramer meselelerinde girmemiz uygun olur. E, gasil veya gusul şeklinde iki zaptından bahsedilir. Ancak e, kural olarak deniyor ki yıkanılacak şeye izafe edilmiş ise gasil okunması. Ama bunun haricindeki başka bir şeye ızafe ediliyor ise usul okunması. Yani söz gelimi, kişi elbiseyi yıkama anlamında ''gastü sev kullanılır. Elbisenin yıkanması, ''gustü sev denmez. Veya işte, işte elin yıkanması, yet denir, yet denmez. Çünkü yıkanılacak olan nesne ızafe edilmiş. Ama bunun haricinde bir ızafeden bahsedilecek olursak, mesela ''gustü'l cuma'' cumadan dolayı yıkanma veya da işte gusül cenabe, cenab ettikten dolayı yıkanma. Burada gasil tabiri kullanılmaz. Gusül tabiri kullanılacaktır. Ee, bizim de burada okuyacağımız mesele gusül. Yani bizatihi boy abdesti almayı gerektiren bir durum. Ee, bu boy abdesti e, nedir? Nasıl alınmalıdır? Farzları nelerdir? Bunlardan bahsedilecek. Tabi burada farz ifadesini kullanıyoruz. Bu e, umumi bir ifade. Yani hakiki anlamda, kat'i olan farzı içerdiği gibi e, ameli farz diye tabir ettiğimiz iştihadi farzı da içermektedir. E, çünkü burada bahsedeceğimiz farzların bir kısmı kat'i değil iştihadi'dir. Yani ameli farzdır. Tıpkı abdest bahsinde olduğu gibi. E, kat'i ile iştihadi farz arasındaki farkı geçen derslerimizde beyan etmiştik ki bu da o hükmün delilinin Gerek vurudu ve gerekse delaletinin kati olması durumunda, kesin olması durumunda ifade edeceği hükmün farz. Ancak vurudunda veya da delaletinde zan olması durumunda ve farzın ikmaline dair ise... Burada da farz-ı veya farz-ı ameli gibi ifadelerin kullanılacağı. Amel konusunda her ikisi de birbirinden farklı değil itikadi noktada birini inkar küfür ama diğerini inkar ise küfür değil. Bir de mezhepler açısından tartışılabilecek, farklı görüşlerin serdedilebileceği yerler farz-ı olan noktalardadır. Farz-ı ise böyle bir tartışma söz konusu olamaz. Burada da farz ifadesinden gerek kat'i gerek ameli her iki farza da şumul olduğunu beyan edelim. E, tabi buraya geçmeden önce gustun gereksinim olduğunu ifade eden ki Maide suresinin 6. ayet-i kerimesinde اَسْتَعَوْزُ بِاللّٰهِ وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُوبًا فَتَّهَرُ. Eğer cunub iseniz e, ziyadesiyle temizleniniz, boy abdesti alınız. Bu ayet-i kerimeden istillâlle e, gerektiren bir durum olduğunda gusletmenin etmenin e, gerekliliğinden bahsedelim tabi burada şunu da ifade edelim e, kişi cunup olur olmaz husretmesi farz mıdır söz gelimi kişi hanımıyla münasebete girse e, bunun akabinde hemen yıkanması gerekir mi bir müddet daha o şekilde yatması veya bir zaman geçirmesi günah mıdır veya ihtilam olsa veya başka bir takım husu gerektiren etkenler burada asıl olan e, gusülsüz yapılması caiz olmayan bir ibadeti yapmayı niyet ettiğimiz anda guslün gerekliliğidir. Yani örneğin namaz ibadeti gusül olmadan yapılmaz cünüpten bahsediyoruz. Böyle bir kimse eğer namazla muhatap olmuş ise yani vaktin daralması gibi veya namaz kılmayı murad ediyor ise bu kimsenin gusül alması farz olacaktır. Bunun haricinde gusül almak direkmen kişiye farzdır denilmez. Ama şüphesiz her bir Müslümanın imkan nispetince bu halde durmaması ve hemen temizlenmesi güzel olan şeylerdendir. Sünnet olarak kabul edilmiştir. Ama farziyet noktasında meseleye baktığımızda ise usulsüz yapılması mümkün olmayan ibadetlerle muhatap olduğu zamanda olacağını da beyan etmek gerekecektir. Peki gusülün farzları nelerdir? El-mazmazatu vel-istinşâku ve-gassu-sâiril-beden Mazmaza, ağız temizliliği, istinşak, burun temizliliği, bir de bedenin tamamının yıkanması. Tabi e, bu üç meseleden, yani üç yıkamadan bahsedildi. Ağız, burun, yani mazmaza ve istinşak ve bütün bedenin yıkanması, mazmaza ve istinşak noktasındaki farziyat, farzı ı olduğunu beyan etmek gerekir. Çünkü bu noktada Şafii mezhebine göre ağız veya burun temizliği gusulle farz değil ama Hanefilerde farzdır. Ama vücudun geri kalan bölgelerin yıkanmasının ise farz olduğunda ittifak vardır. Dedik ya burada farzdan kastedilen umum bir kavram olarak, farza da şumulü olduğu için mazmaza ve istinşak yani ağız ve burun temizliğinde beyan edilmişti. Tabi ağız temizliği nedir? Burun temizliliği nedir? Bunun miktarı ne olmalıdır? Bunu abdest bahsinde incelemiştik. Bir daha tekrar etmeye gerek yoktur. Ama şunu beyan edebiliriz. Burunda bulunan sümük, eğer sıvı ise bu istinşaka mani değildir. Yani suyla yıkanmamız, yıkanmamız durumunda suyun altına ulaşmasına engel olmadığı için yıkama yerine gelmiş kabul edilir. Ama kuru ise e, istinşak yerine gelmemiş kabul edileceğinden dolayı bu kimsenin onu giderip ondan sonra yıkaması gerekecektir. Yine vücutta... Bedenin altına suyun ulaşmasına mani olan işte yağlı boya emsali veya macun gibi bir takım şeylerin bulunması da gusle manidir. Bir şekilde bunun giderilmesi ve giderildikten sonra altının yıkanması gerekir. Meslek erbabı olan gerek boyacı olsun gerek tamirci olsun yani o kişi için bir meşakkat var. Her daim vücudunda bu emsal maddelerin bulunması kuvvetle muhtemel olan kişilerde, Abdest konusunda belki müsamadan bahsedilebilir. Çünkü abdestte tekrar vardır, günde beş vakit namaz vardır ve bu namazlar için kişinin abdest alması gerekir ve her defasında en ince ayrıntıya kadar bu derecede bir temizlik yapması kişi için cidden meşakkat olabilir. O meslek erbabından bahsediyoruz. Ama gusül böyle değildir. Gusül her daim olan bir işlem olmadığı için velev ki kişi boyacı dahi olsa veya diğer başka meslek erbabından dahi olsa e, o kişi için abdeste mazeret kabul edilen bu emsal şeyler gusülde mazeret kabul edilmez. E, derhal onları çıkarması gerekir. Çıkarmaması durumunda alacağı gusül abdesti geçerli olmayacaktır. Zira o bölge yıkanmamış olacak ve bu da gusülün farzı yerine gelmemiş olur. Burada yine diğer bir mesele, vücutta var olan dövme guslemani midir, değil midir? Buna da temas etmek gerekir. Tabii bunu ilk derslerimizde, Ramazan-ı Şerif'te başladığımız ilk derslerimizde özellikle vurgulamıştık. Demiştik ki, fıkıh kaynaklarında meseleler okunurken odaklı okunur ve mesele o konuya dairdir. Civari meselelerde veya civari anlamda buradan şu hüküm çıkar, bu hüküm çıkar şeklinde bir algıya kapılmak doğru değil. Yani burada da bahsedeceğimiz işte dövme, abdest veya gusle mani midir, değil midir meselesi sadece irdeleniyor yoksa dövmenin caiz olup olmaması bir digerdir ki bu konuda da daha önceki konuşmalarımızda, sohbetlerimizde bunun caiz olmadığını delilleriyle serdetmiştik. ki e, oraya müracaat edilebilir. Gerek ayet-i kerimelerde işte e, ifade edilen fıtrat-ı tayirden dolayı, gerek Buhari ve Müslümin rivayet etmiş olduğu ee, hadis-i şerifte Allahu Azimuşan saç eken ve ektirene, e, dövme yapan ve yaptırana lanet etsin şeklindeki hadis-i şeriflerden istilal ederek dövmenin caiz olmadığını vurgulayalım. E, peki abdest veya gusle mani midir? E, Bu durumda da e, dövmeyi ikiye ayırmamız gerekir. Hakiki dövme yani daimi olan dövme bir de geçici dövme daimi olan dövmenin yapılışı deri altına iğne veya emsali bir takım alet ve edevatlarla e, daha önceden kınaydı ama şu anda farklı e, kimyasal boyaların e, deri altına dercedilmesiyle orada bir şeklin oluşması Peki bu gusle mani e, Gusle mani değildir. Niye? Çünkü abdest veya gusülle yıkanması farz olan bedenin zahiridir, üstüdür. Derinin alt tabakası yıkanmakla mükellef olduğumuz nokta değildir. Dolayısıyla vücutta var olan dövmenin gusle veya abdestle mani söz konusu değil ama dediğimiz gibi mani olmaması bunun caiz olmasını göstermez. Çünkü bunun ademülcevazlılığı yani caiz olmamasının gerekçesi abdest veya gusülde problem olmalıdır olup veya olmamasıyla alakalı değildir. Ee, ancak işte e, tırnaklara sürülen oje ki bu tabaka oluşturduğundan dolayı suyun altına ulaşmasına mani olacağı için abdest veya gusle manidir veya saça e, sürülen jöle hakeza e, tabaka oluşturduğundan dolayı suyun altına ulaştırmasına manidir. Bunlar gusül noktasında e, sıkıntı ifade edecektir. E, peki Hak, e, kalıcı olan dövme de hüküm bu. Geçici olan dövme abdest veya gusle manimidir. E, geçici olan dövme de e, bildiğimiz kadarıyla iki şekilde yapılıyor. Bir e, kına gibi veya bu emsal, bu tarzda olan e, vücutta boya oluştursa da bir tabaka oluşturmayan maddelerle yapılan e, dövmeler ki bildiğimiz Hint kınasını işte bir takım şekiller yapılması her ne kadar bu günah olarak hakiki dövmeden farklı olmasa da yani kalıcı dövme gibi günah olsa da bunun da abdest veya gusül noktasında mani olmadığını söyleyebiliriz. Çünkü kınadır orada bir tabaka oluşturmamıştır. Suyun altına ulaşmasına mani bir durum yoktur. Ama bunun ikinci kısmı yağlı boya gibi bir tabaka oluşturulacak maddelerle yapılmışsa bu da caiz olmamakla beraber artı gusül ve abdese de mani olacaktır. Yani abdest uzvunda ise mani olacak. Eğer e, abdest uzvunda değilse gusülümüze mani olacaktır. Bunu da bu şekilde bilmeliyiz. E, Tabi e, bu söylediğimiz dediğimiz gibi gusül ve abdese dairdir. Yoksa dövme olan bir kimse her şeyden önce i̇bn Abidin Rahimullah'ın da ifade ettiği üzere onu çıkarması gerekir. E, çıkartma imkanı yoksa onu setledecek, kapatacak çünkü neticede bu günah bir fiildir. Bunu izhar etmesi, bunu göstermesi e, günahın yayılmasına sebebiyet vereceği için doğru değildir. Kapatmalı artı. Eğer o dövme bir suret ise namaz kılarken kesinlikle bunu örtmelidir. Zira suretli bir şekilde namaz kırmadaki kerahatten kurtulabilme adına ve bu manada da tövbe istiğfar etmeli. Gerçek anlamda pişmanlığını dillendirmeli ve imkan bulduğu anda da o dövmeyi vücudundan sildirmelidir. Bunu da bu şekilde beyan etmiş olalım. Burada e, gassu sairil beden dendi. Yani vücudun diğer bölümlerini yıkanmanın gerekliliğinden bahsedildi. E, bu yıkamak min gayri haraş diye ifade ettiğimiz bir zorluluk olmaksızın ise yani kulak gibi veyahut da işte e, göbek deliği gibi, bıyık gibi, kaş gibi veya sakalların dahili gibi, iş kısmı gibi bunları yıkamak gerekir. Ama kendisinde haraç var, zorluk var. E, yani oralara suyu ulaştırmakta ciddi anlamda bir meşakkat var ki e, göz içi gibi mesela. Burayı yıkamak farz değildir. Veyahut da kapanmış olan e, kulaktaki delik gibi. Yani bir daha o deliği açalım, oraya da suyu ulaştıralım. Bu da şart değildir. Bir de erkeklerde sünnet olmamış olan erkeklerde e, sünnet mahallinin iç kısmının yıkanması burada da, burada da bir meşakkat olacağından dolayı usulde farz olmadığı görüşü e, söylenmiş. Ancak Kemal İbni Humam gibi Hanefi fukasından bazı fakihler istihsan gereği bunun da yıkanmasının farz olduğunu beyan etmiştir. E, dolayısıyla yıkanılması mümkün olan her bir bölgeyi yıkanmak usun farzlarındandır. Evet, buraya kadar olan bölümde farzul gusül dedik. Yani guslun farzı, işte ağız temizliliği, burun temizliliği, bir de bedenimizin tamamının yıkanması. Kişi boy abdesti aldıktan sonra e, vücudunun herhangi bir bölümünün yıkanmadığını fark edecek olur ise, eğer olmalıdır. E, Arada hususu gerektiren başka bir eylemde bulunmamışsa sadece o bölgeyi yıkamakla usul abdesti yerine gelir. Bir daha sil baştan husul almasına gerek yoktur. Bir de abdeste sık olan sakalın diplerini yıkamak farz değildir. Ee, ama gusulde ise böyle değil. Gusulde çünkü e, daimi bir tekrar söz konusu olmadığı için e, gusleden kimse gerek sakalları sık olsun veya seyrek olsun her halükarda diplerine yani e, saç diplerine, köklerine suyu ulaştırması da gerekecektir. E, sünnelül gusul. Peki Gusun sünnetleri nelerdir? E, buraya girmeden önce abdestle alakalı okuduğumuz sünnetlerin tamamı guslun sünnetleridir. Ancak Tertip müstesna abdestte tertibe riayet etmek sünnetken gusulde ise tertibe riayet etmek sünnet değildir. Ee, bir bunu söyleyebilirim. Bir de besmelenin çekilmesi çünkü gusulde genel olarak e, zahiri pisliğin bulunmuş olduğu bir ortamda usul alınması. Veyahut Avretman avret açık olan bir ortamda yani açılmış olduğu halde ustalmak söz konusu olduğu için böyle bir durumda kişinin dua okuması veya besmele okumasının güzel görülmediği de kitaplarımızda yer verilmiş. Yani sünnet olarak kabul edilmemiş ama o bölgeye girmeden önce veyahut işte avret açmadan önce besmele çekmesi ise güzeldir. Yani bunun haricinde abdeste sünnet olan ne ise ki tertibin haricinde bir de besmele meselesi, gusulde de bunlar sünnettir. Bunun da ötesinde en yebdâ el muhtesilu fe yağsile yedeyhî ve fercehu ve ile necâseten inkânet ala bedenihî. Guslun sünneti, gusül almayı murad eden kimsenin öncelikle bileklerine kadar ellerini yıkaması ki abdeste de bu sünneti bu şekilde yıkamaya başlaması, İkinci olarak avret mahallini temizlemesi, velev ki orada necaset olsun veya olmasın, bu da sünnettir. Üçüncü olarak da vücudunun herhangi bir bölümünden bir necaset varsa o necaseti izal etmesi. Yani boy abdestine girmeden önce ellerini yıkayacak, avret mahallini yıkayacak ve vücudunda bulunan herhangi bir necaseti de e, izal edecek. İmkanet ala bedeniye eğer o necaset bedenindeyse. Peki bunları yaptıktan sonra sünneye vudu ehul salati namaz için nasıl abdest alınıyor ise bu şekilde abdest alacaktır. Namaz abdesti dediğimiz ama illa ricleh ayaklar müstesna. Yani abdest alırken son olarak ayaklarımızı yıkıyoruz ama gusl abdesti alma konumundayken bu abdest almak durumundayken normal namaz abdesti aldığımızda ayakları yıkama meselesinde tehir edeceğiz. Tabii ne zaman e, tehlil edeceğiz? Burada bir e, durum vardır. Eğer ayaklarımızın bulunmuş olduğu yer suyun biriktiği bir noktada ise, e, yani leğen gibi veyahut da işte suyun akmayacağı gideri olmayan bir yerde ise, bu durumda bizim vücudumuzdan artan su, yani akan su, müstemel su olacağından dolayı veya necaset de varsa vücudumuzda o biriken suda necaset olma ihtimalinden dolayı ayaklarımızın yıkanmayı son zamana bırakacağız. Yani mekanımızı değiştirdikten sonra bunu yapacağız. Ama öyle bir durum yoksa zaten bulunduğumuz yerde gider var günümüzdeki banyolarda olduğu gibi. Burada ayakları yıkama meselesinde tehhir etmek yoktur. Normal abdestimizi alacağız, ayaklarımızı yıkayacağız. Ondan sonra gusül abdesti almaya başlayacağız. Ne yapacağız? Bizim meyufi dalma alaresihi suyu başımıza dökeceğiz ve saire cecedihi ve diğer uzuvlarımıza dökeceğiz. Bunu kaç kere yapacağız? Selah sen üç kere yapacağız. Tabi bunun bir kere olması farzdır ama üç kere yapılması ise e, sünnettir. Tabi öncelik olarak işte başa dökülür deniyor. Sonra sağ omuza dökülür. Sonra sol omuza dökülür ve bu bir sayılır. Tekrardan aynı işlem ikinci kez ve üçüncü kez yapılır. Yani vücudumuzun bir kısmını bir kerede ikinci kısmını ikinci kezde diğer kısmını üçüncü kezde yıkadığımızda bu üç kere yıkamak değil bir kere yıkamaktır. Tamamını kaplayacak şekilde her defasında kuru yer kalmayacak şekilde yıkamak e, gerekir ve böylece üç kere yapmakta sünnet olacaktır. Sonra ne yapar? Sümme yatanah an mekan gusletmiş olduğu, yıkanmış olduğu, boy abdesti almış olduğu o mekandan farklı bir yere çıkar feyasile <gülüyor> ricleyhi ayaklarını yıkar. Tabii dediğimiz gibi bu ne zamandır? Eğer bulunduğu yerde su birikiyor ise, yani gider yoksa ama bulunduğu yerde gider var, su birikmiyor ise zaten bu namaz abdesti alırken ayaklarını da yıkamış olduğundan dolayı e, geri kalan huzurlarını yıkarken de oradan çıkarak tekrardan ayaklarını yıkamasına gerek yok. Ama olur ya günümüzde olduğu gibi banyoda belki pislik olabilir. E, son olarak yani dış tarafa çıkarken de ayağımıza su tutulması da e, güzel gözükmüş olan e, amellerdendir. Ve leysi alel Enten qayda da fil gusul. Kadın guslederken, boy abdesti alırken saç örgülerini sökmesine gerek yoktur ama ne zaman iza belagal ma'u usul eğer su saç diplerine ulaşıyor ise. tabi bu durum kadınla alakalıdır. Erkek için böyle bir durum söz konusu değildir. Yani bir erkek düşünelim ki uzun saçlı ve saçlarını da örmüştür ve vust alması gerekiyor, boy abdesti alması gerekiyor. Bu durumda velev ki saç diplerine su ulaşmış olsa bile saç örgülerini sökmekle mükelleftir ki aralarında su tamamıyla nüfuz etsin diye. Ama kadınlar için bu hal daimi olduğu için, yani erkekler gibi değildir e, ve her defasında saç örgülerini sökmesi, tekrardan bağlaması ciddi anlamda bir meşakkat söz konusu olacağı için e, kitaplarımızda buna dair, ki zahir rivayede de bu vardır, kadınların e, boy abdesti alırken saç örgülerini sökmelerine gerek yok, açmalarına gerek yok. Yeter ki diplerine suyu ulaştırsınlar ve böylece e, usul abdesti almış olacaklardır. Ee, Tabi burada e, dedik ya saç örülmüş ise ama örülmemiş ise yani saçları dağınık bir şekilde ise bu durumda her bir saç telinde yıkaması gerekecektir. Yani örülmüş olan saçlarda bu abs, af kapsamındadır ama örülmemiş ise burada saçın da her birinin yıkaması gerekecek. Bir de e, dedik ya e, örülmüş olan saçın sökülmesi gerek değil. Ama bir kural vardır, bir daha doğrusu şart vardır. O da saç diplerine suyun ulaşması. Eğer saç diplerine su ulaşmamış ise bu da zarar verecek. Eğer gerekiyorsa yani oraya suyu ulaştırmamız illaki çözmemizi gerek ise o zaman saç örgülerinin çözülmesi de gerekecektir. Evet buraya kadar olan bölümde de gusun e, sünnetlerinden bahsettik. Tabii bu sünnetlerin bir kısmını müstahap olarak görenler de var. E, bunun yanı sıra farklı sünnetlerden bahsedenler de vardır. Yeri geldikçe bunlardan da bahsedeceğiz inşallah. Şimdi okuyacağımız bölüm ise üçüncü merhale. Yani birincisi gusun farzları, ikincisi gusun sünnetleri. Tıpkı abdest olduğu gibi gusülün de vacipleri olmadığı için bundan bahsetmedik. Ve üçüncü olarak da gusülü gerektiren durumlar. Ki mucibatil gusül deniyor burada. Vel ma'anil mucibetil gusülü. guslu gerektiren durumlar. Tabi boy abdesti hükmü bir temizlilik olduğu için hükmü kirlilik ile bunun bozulacağını bilmemiz gerekir. Bu da genelde üç şeydir. Birincisi cenabetlilik yani cünüplülük. İkincisi ve üçüncüsü bayanlara dairdir. Hayız, adet olmak. Üçüncüsü ise loğusa yani nifas. Çocuk doğumun akabinde kadının işte akıntı görmesi. Bu üç durumun bir tanesi tahakkuk ettiği zaman yıkanmak gerekecektir. Yani hükmür bir necaset ile hükmü bir hades ile gusül gerekir. Oysa abdest öyle değildi. Abdestte de e, her ne kadar hükmü bir temizlik olsa da abdestin e, gerektiren durumların bir kısmı hakiki necasetin vücuttan çıkması ileydi. Ama burada ise e, bu şekilde değil de gerçi adet olması durumunda vücuttan çıkan şey hakiki bir necaset ama onun vücuttan çıkmasından dolayı değil, adet hükmünü aldığından dolayı usulü gerekecektir ki bazı durumlarda yani bulunmuş olduğu durumda her ne kadar akıntı olmasa da e, Zaman ve mekan açısından adetli sayılacağı günlerde o kişi yine gusül, yani ondan temizlendiğinde gusül gerekecektir. Bu da gösteriyor ki orada vücudundan kanın çıkması veya necis olan bir şeyin çıkması değil, o halden kaynaklanan bir durumdur. Buna dair özel bir başlık geleceği için kadınlarla alakalı bunu özel bir bölümde incelenecektir. Yani hayız ve bahsedilecek. Ama üçüncü merhale ki guslu gerektiren durum e, cenabetlilik yani cünüplülük bundan bahsedecek. Bunun da birincisi inzalül meni ala veçit ve şehve. Meninin şehvetli bir şekilde ve fırlarcasına vücuttan ayrılması, tenasül uzvundan ayrılması guslu gerektiren bir durumdur. Erkekten çıkan üç sudan bahsedilir. İşte idrar, meni, mezi bir de vedi'yi katacak olursak dört tane oldu. İdrarın ne olduğu malumdur. Meni ise bu da aslında bilinen bir şey ki insanın şehevi bir durumda şehevi dorağa erdiğinde vücudun dışarı atmış olduğu bir sıvıdır. Beyaz bir sıvıdır sperm diye ifade ediyoruz bununla da usul abdesti gerekir bir de mezi vardır bir de vedi vardır ki mezi cinsel münasebet öncesinde kişinin salgılamış olduğu yine beyaz daha ince bir sıvı vedi ise atık de diyebiliriz bunu şehvetsiz bir şekilde affedersiniz, tuvaletin akabinde zorlama ile çıkan bir akıntıdır daha galizdir daha katıdır Bunlardan sadece menîde gusül gerekir. Gerek mezi olsun, gerek vedi olsun, gerekse idrar olsun. Bu abdesti bozar ama guslu gerektiren bir durum değil. Peki meni mutlak halde guslu gerektirmez. Meninin guslu gerektirebilmesi için aranan şart şehvettir. Ancak bu şehvetin ne zaman olması gerekir? Bu noktada ise Hanefi mezhebinde görüş farklılığı var. Bir Mekanından, yerinden yani kaynağından ayrılması bir de tenasül uzvundan dışarı çıkması. İmam Ebu Yusuf rahimullah kaynağından ayrılırken şehvetli olması yeterli değildir diyor. Tenasül uzvundan dışarı çıkarken de şehvetli olması şarttır. Oysa Ebu Hanife ve İmam-ı Muhammed ki Allah onlara rahmet eylesin. Onlara göre ise kaynağından ayrılırken şehvetli olmasıyla, yani şehvetli bir şekilde kaynandan ayrılması usul açısından yeterlidir. Bir daha erkeklik organından dışarı çıkarken şehvet olması şart değildir. Buna göre kişi ihtilam olsa ve o esnada bir şekilde meninin dışarı çıkmasına engel olsa ve... Aradan zaman geçip de şehveti sükunete erdikten sonra o dışarı çıkacak olsa e, gusül gerekir mi gerekmez mi? İmam-ı Azam Ebu Hanife ve İmam Muhammed rahimahumullah'a göre gusül gerekir ama İmam-ı Ebu Yusuf rahimullah'a göre ise gusül gerekmeyecektir. Çünkü dışarı çıkma anında e, şehvet yoktur. Tabi daha bunun birçok semeresi vardır. Söz gelimi kişi e, cinsel münasebetin akabinde belli bir zaman uyumasa... E, veyahut da işte küçük su dökmese ve hemen akabinde yıkansa yıkandıktan sonra tekrardan tenasül uzvundan e, kalan meni gelse bile bu durumda da yine gusül gerekir İmam-ı Ebu Yusuf'un görüşüne aykırı olduğu halde niye? Çünkü o meni evvelde gelen yani mekanından şehvetle çıkan meninin aynısıdır ki bu gusülü gerektiriyor dışarı çıkmasıyla zuhur etmesiyle hüküm tekrardan tereddüb edecektir her ne kadar Erkeklik uzvundan dışarı çıkarken şehvet olmamış olsa da, yani şehvet bulunmasa da. Ama İmam-ı Ebu Yusuf Rahimullah ise dışarı çıkma noktasında da şehveti şart şark koşmuştur. Peki fetva hangisidir? Şüphesiz ihtiyata uygun olan Ebu Hanife ve İmam Muhammed'in Rahimahumullah'ın görüşleri olduğu için kitaplarımızda bu tercih edilmiş. Ancak bazı meşakkatli durumlarda, Örneğin misafirliktesiniz, orada böyle bir olay başınıza geldi ve bunu ifade de edemiyorsunuz. Bu noktalarda zaruret miktarınca Ebu Yusuf'un fetvasıyla amel edileceği yine daha geniş kitaplarımızda yer verilmiştir. Ama yani o zarureti giderecek bir imkan buluncaya kadardır. İmkan nispetince yine imamlık da yapmayacağız. Birey olarak belki namazımızı kılsak da ama temizlendiğimiz anda yani temizlenebileceğimiz bir ortam bulduğunda da derhal gusletmek gerekecektir evet buraya mineral racul ve mereti yani inzalul meni yala ve cetf ve şehveti mineral racul ve mereti gerek erkek olsun gerek kadın olsun meninin şehvetli bir şekilde hem mekanından hem de kamıştan dışarı çıkarken usul gerekecek dedik. bu kişilerin uyku halinde olması veya uyanıkken olması da müsavidir. Hatta kişi e, uykuda ihtilam olsa, yani rüyalansa ve rüyalandığını hatırlasa ve uyandığında da ıslaklığı görecek olsa, gördüğü şeyde meni ise bir ittifak bu kimseye usul gerekir. Ancak e, bu kişi ihtilamı hatırlamasa e, ama bununla beraber ıslaklık görse, Velek ki görmüş olduğu ıslaklık meni dahi olsa İmam Ebu Yusuf rahimullah bu kişiye gusül gerekmez der iken İmam Azam Ebu Hanife ve İmam Muhammed rahimahumullah ise e, gördüğü şeyin kesin meni olduğuna dair bilgisi olmasa bile eğer müşevveş olsa bile yine bu kimseye gusül gerektiğini beyan etmiştir. E, burada da ihtiyas dediğinde bununla hareket etmek daha doğru olsa gerek diyoruz. Ki kitaplarımızın da birçoğu zaten bu noktada tercih ettiği görüşte budur. Evet, guslu gerektiren ikinci durum ve iltika-ül hitâneyn. İki sünnet mahallinin e, birleşmesi. Yani bali olan, bulu ermiş olan eşlerin birbirleriyle cinsi münasebeti esnasında erkeğin sünnet mahallinin işte hanımın e, tenasül uzvunda bu kadar bir miktarının kaybolmasıyla velevki ki inzal olmasa bile boşalma olmasa bile yine gusul e, gerekecektir. E, bu da bu şekilde ifade edilmiş. Hattı zatında işte e, bu hitaneyn diyoruz. Yani kişinin haşefe miktarının ithal edilmesi. Peki haşefesi olmayan bir şekilde kesik olan kimse deniyor ki bu miktarın ithali yeterlidir. E, velev ki inzal olmasa bile. E, üçüncüsü vel haydu vel nifas. E, dördüncüsü yani üçüncüsü hayız, dördüncüsü lousalıktır ki Hayız ve nifas özel bir bölüm kendisine yer verildiği için bunu burada işlemeyeceğiz. Onu yeri geldiği zaman orada detaylı bir şekilde inşallah göreceğiz. Evet buraya kadar olan bölümde de huslu gerektiren durumları okumuş olduk. Ee, şimdi de guslün vacip olmadığı halde sünnet olan noktalar yani hangi durumlarda boy abdesti almak, yıkanmak sünnettir. Bunlardan bahsetme adına vesenne Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem el gusle'l cum'ati ve'l ideyn ve'l ihram ve Arafa ilaher. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam cuma günü yıkanmayı Ramazan ve Kurban bayramları için yıkanmayı Hac veya ümre için ihrama girerken yıkanmayı, bir de arefe günü Arafat'ta vakfeye durmadan önce yıkanmayı sünnet eylemiştir. Sünnet kabul etmiştir. Sünnet olarak ümmetini duyurmuştur. Tabi burada yine bazı meseleler vardır. Cuma günü guslun. Olması gün için midir yoksa namaz için midir? Keza bayram günleri için de bu geçerlidir. Yani bayram günü, bayram namazı için mi gusül almak sünnettir yoksa o gün için mi gusül almak sünnettir? Tabi bunu ihtilafın şöyle bir semeresi ortaya çıkacak. Diyelim ki kişi cuma sabahı gusül aldı, boy abdesti aldı, yıkandı. Ancak cuma namazını kılmadan önce bir şekilde abdestini bozsa ve normal abdest alıp cuma namazını kılsa bu sünneti yerine getirmiş olur mu olmaz mı? Birinci mesele bu. Ee, i̇kincisi ise e, bayram günü için ele aldığımız zaman bayram sabahı kişi yıkandı ancak bayram namazını kılmadan önce abdesti bozuldu ve abdest alıp o şekilde bayram namazını kılsa bu sünneti yerine getirmiş olur mu olmaz mı? Bu her ne kadar tartışmalı olsa da tercih edilen görüş bu yıkanmanın yani bu boy abdestinin namaz için olacağıdır gün için değil. Dolayısıyla bu kimse yani biraz önce örneklendirdiğimiz iki misalimizde de kişi bu sünneti yerine getirmiş olmaz. Demek ki burada e, uygun olan e, husnümüzü yani boy abdesimizi namaz kılmaya yakın bir vakitte yapmamız ve o boy abdesiyle namazı kılmamız. Gerek cuma namazını gerek bayram namazlarını. Hac ve ümre için ihrama girmeden önce kişinin yıkanması da keza sünnettir. Bunu da nasip olursa hac bahsinde daha detaylı bir şekilde okuyacağız. Bir de Arife günü Arafat'ta vakfeye durmadan önce kişinin boy abdesti alması da sünnettir. Tabi bu durumda kişi ihramlı olduğu için ihram yasaklarını da çiğnememek kaydıyla. Yani saçını sakalını fazla ovalamayacak çünkü kıl düşme ihtimali vardır. Kokulu sabun kullanmayacak böylece ihram cezası işlemiş olabilir. Tabi burada aslında başka sünnetler de vardır. Keza e, hac menasikinde minaya çıkacağı gün, terviye gününde yani arifeden bir gün önce çıkacak. Bu da müstahap olarak kabul edilmiş. Şeytan taşlama günlerinde minada kalacağı gün e, bu da aynı şekilde e, müstahap olarak sünnet olarak e, kabul edilmiştir. Keza kişi bir günah işledi, günahın akabinde tövbe edecektir. O tövbe öncesinde de gusletmesi yine müstahap kabul edilmiş. Veya kişi kan aldırmıştır veya hacamat olmuştur. Bunun akabinde de gusletmek yine müstahap kabul edilmiş. Veya kişi bayılmıştır. Baygınlık kendisinden geçtiğinde yani ayıldığında da guslet almasının, boy abdesti almasının yine müstahaplılığından bahsedilmiş. Keza cenaze yıkadınız, cenaze yıkadıktan sonra yıkayan kimsenin boy alması... Ee, mübarek gecelerde boyabdese alması e, ve bunun gibi bir takım durumlarda da ki mesela diyelim ki bir topluluğa gireceksiniz bir toplantıda bulunacaksınız veya bir davete icabet edeceksiniz bu bağna bu, burada da beden temizliğini sağlayabilme adına boyabdese almanın müstahplığı yine kitaplarımızda bahsedilmiştir. Velise fil mezi vel e, gerek mezi de gerek vedi de yoktur ki bunu başta söylemiştik zaten. Bunlar abdesti gerektiren durumlar olsa da usul gerektirmez. Valakim fihi el vudu şu kadar var ki bunlar da aptes gerekecektir. Vatthahar tüminal ahdas. Burada kalalım isterseniz çünkü vaktimiz de hemen, hemen doldu. E, buraya kadar olan bölümde. Hükmü temizlik olan abdest ve gusulden bahsettik. Gerek farzları, gerek sünnetleri, müstahapları ve bugün halde bunu gerektiren hallerden. Şimdi abdest ve guslü yapabilmemiz için suda aranan şartlar nelerdir? Hangi tür sularda temizlik yapılabilir ki bu temizlik gerek hakiki temizlik olsun, gerek hükmü temizlik olsun? Ee, i̇nşallah bunlara dair bir başlık bunlardan bahsedeceğiz ki e, önümüzdeki haftada inşallah buradan başlayarak e, devam ederiz. Rabbim hata etmekten cümlemizi muhafaza eylesin. İhlaslı bir şekilde okuyup, ihlaslı bir şekilde anlayabilmeyi ve ihlaslı bir şekilde anladıklarımızla da amel edebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Bu vesileyle de Rabbim ölmüşlerimize rahmet eylesin ve alihin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Lillahi taala Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Rabbil al-alamin, Al-Rahman, rahim Malik yümdin. İya k ve İya k n-stegin. İhden